ben soracaktım takvim yapraklarının bütün her yerde yani en kötü yerlere atılıyor. Bu, ben de bunları almak istiyorum. Alıp biriktiriyorum, yakıyorum. Bunun bir günahı var mı acaba yakmadan. Pekala efendim. Yönel terim inşallah. Nasıl imha edilmesi noktasında da hocamızın değerli bilgisine müracaat edelim. Evet, Bahattin evet. Hocam. Buyurun. E, Kur'an-ı Kerim yazılı olan sayfaların, yaprakların, nüshaların e, bunların ayağa düşmesi, Allah korusun, Hı -hı. E, yerlerde insanların bu ayet yazılı kağıtlara, nüshalara basması elbette e, tasvir edilecek bir yanı yoktur. Hı -hı. Bu duruma düşmemek gerekiyor. Kişi böyle ayetlerin yazılı olduğu yaprak, sayfa, levha neyse nüshaları e, bunları e, yakabilir, geri dönüşüme gönderebilir. İzleyicimizin hassasiyeti var. Tabii bu imandan kaynaklanan bir hassasiyet kuşkusuz. Evet. evet. Bizim e, millet varlığımız olarak e, Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim yazılı Yunus hayan yaprağı olan saygımız, Kur'an'ın sahibine olan saygıdır, değil mi? Sözlerin Tabii. en yücesi, en güzeli. Bunun yerlere atılmasına gönlümüz razı olmaz. Nasıl ki bayrağı alıp yukarı kaldırırız. O da bizim için bir nişanedir, bir şiardır, güzel de bir huyumuzdur bu. Bunu izleyicimiz topluyormuş, toplasın, yakabilir veyahut da geri dönüşün kutuları var, malum toplanıyor değil mi? Belediyeler çeşitli caddelere koyuyor, oraya sırf kağıtların muhafaza edildiği bir yere ve o. Sakaya diyelim eski adıyla, şimdi var mı bilmiyoruz Sekaya. Var hocam. Ee, oraya götürüp tekrar e, kağıt hamuru olması ve ekonomiye kazandırılması için bu şekilde değerlendirilebilir inşallah. Peki.